Allah'ın koyduğu din nişanelerine, haram aya, hac kurbanına, bu kurbanlıklara takılı gerdanlıklara ve de Rablerinden bol nimet ve hoşnutluk isteyerek Kâbe'ye gelenlere sakın saygısızlık etmeyin. İhramdan çıktığınızda isterseniz avlanın. Sizi mescid-i haramdan alıkoydular diye bir takımlarına beslediğinizkin sakın ha sizi haddi aşmaya sürüklemesin. İyilik ve takva üzere yardımlaşın ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının çünkü Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Ölmüş hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına boğazlanan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 Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler fasıkların ta kendileridir. Ey Muhammed, sana da o kitabı Kur'an'ı hak önündeki kitapları doğrulayıcı, onları gözetici olarak indirdik. Artık Allah'ın indirdiği ile aralarında hükmet ve sana gelen haktan ayrılıp da onların arzularına uyma. Sizden her biriniz için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 onun peygamberini ve inananları dost edinirse, bilsin ki şüphesiz Allah taraftarları, galiplerin ta kendileridir. Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden, dininizi alaya alıp oyuncak edinenleri ve öteki kafirleri dost edinmeyin. Eğer müminler iseniz Allah'a karşı gelmekten sakının.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 hiçbir şey üzere değilsiniz. Andolsun ki sana Rabbinden indirilen bu Kur'an, onlardan çoğunun taşkınlık ve küfrünü artıracaktır. Öyleyse o kafirler toplumu için üzülme. Şüphesiz inananlar, Müslümanlar ile Yahudiler, Sabi'iler ve Hristiyanlardan her bir grubun kendi şeriatında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 bu açıklamadan sonra haddini tecavüz ederse, ona elem dolu bir azap vardır. Ey iman edenler! İhramlı iken karada av hayvanı öldürmeyin. Kim ihramlıyken iken onu kasten öldürürse, kendisine bir ceza vardır. Bu ceza, Kâbe'ye ulaştırılmak üzere, öldürdüğünün denge olup,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 Babalarımızı üzerinde bulduğumuz din bize yeter dediler. Peki ya babaları bir şey bilmiyor ve doğru yolu bulamamış olsalardı mı? Ey iman edenler! Siz kendinizi düzeltin. Siz doğru yolda olursanız yoldan sapan kimse size zarar veremez. Hepinizin dönüşü Allah'adır. O zaman Allah size yaptıklarınızı haber verecektir.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 ve yeminlerinden sonra başka yeminlere başvurulacağından endişe etmelerini sağlamak için en uygun çaredir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve dinleyin. Allah fasık toplumu doğruya iletmez. Allah'ın peygamberleri toplayıp sizden sonra davetinize ne derece uyuldu diyeceği, onların da bizim hiçbir bilgimiz yok. Gayipleri